Derken yaptıkları amellerin kötülüğü gözlerinin önüne serildi. Alay edip durdukları şey onları kuşatı verdi. O gün kafirlere şöyle denilir. Siz dünyada bugüne kavuşmayı nasıl unuttuysanız, biz de bugün sizi öylece unutacağız. Yeriniz ateştir ve sizin için yardımcılardan bir kimse de yoktur. Bunun sebebi şudur. Siz Allah'ın ayetlerini alaya aldınız. Dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar. Ve kendilerinden özür dilemeleri de kabul edilmeyecektir. Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve hakimiyet O'nundur. O, Azizdir, her şeye galiptir, Hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu kitabın indirilişi, Çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri, Ancak hakla,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 bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman... Taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Ve onların kendilerine tapmalarını inkar ederler. Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler, kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu ben uydurmuşsam,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 ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. De ki, ne dersiniz? Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar etmişseniz, bununla birlikte oğullarından bir şahit de onun bir benzerini Tevrat'ta görüp inanmışken, siz hala büyüklük taslarsanız, ...haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah... ...zalim bir topluluğu doğru yola iletmez. İnkar edenler... ...iman edenler için... ...eğer İslam'da bir hayır olsaydı... ...onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi derler. Bununla muvaffak olamayınca da... ...bu eski bir yalandır diyeceklerdir. Kur'an'dan önce de... ...bir rehber ve rahmet olarak... Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Bu Kur'ansa zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanları müjdelemek için Arap lisanı ile indirilen ve kendinden öncekileri tasdik eden bir kitaptır. Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlara gelince onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. İşte onlar cennetliktirler.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 ''Yazıklar olsun sana, gel iman et, şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir.'' dediklerinde o, ''Bu Kur'an, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.'' diyordu. ''İşte onlar, kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içerisinde, haklarında azap vaadi hak olmuş kimselerdir. Onlar, Gerçekten hüsrana uğramışlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez. İnkar edenler ateşe arz edilecekleri gün onlara siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız. Onların zevkini sürdünüz. Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız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 Çünkü ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti. Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, o bize vaat edip durduğun azabı haydi getir dediler. Hud, o azabın ne zaman geleceğine dair ilim Allah katındadır. Ben size benimle gönderileni tebliğ ediyorum.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 Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şeyde onları sarıp kuşattı. Andolsun ki biz sizin etrafınızda bulunan birçok memleketleri helak ettik. Belki tevhide dönerler diye ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık. Allah'ı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilahları onlara yardım etselerdi ya. Ama hayır, aksine onlardan kaybolup gittiler. İşte bu onların yalanları ve uydurup durdukları iftiralarıdır. Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik.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 Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. İnkar edenlere gelince artık yıkım onlara, Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiklerini beğenmediklerinden dolayıdır. Allah da bunun için onların amellerini boşa çıkarmıştır. Onlar yeryüzünde bir gezmediler mi? Baksalar ya kendilerinden öncekilerin sonları nasıl olmuş? Allah onların üzerlerine helak yağdırmıştır. Bu kafirlere de onların başına gelenlerin benzerleri yaraşır. Bu böyledir. Çünkü Allah iman edenlerin yardımcısıdır. İnkar edenlerin ise yardımcısı yoktur.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 biz onları helak ettik de, onlara yardım eden çıkmadı. Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilmiş de, heveslerinin peşine düşmüş kimseler gibi olur mu? Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir. Orada, bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen,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 ''Ey Muhammed! Onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman, kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla, ''O demin ne söyledi?'' diye sorarlar. İşte onlar, Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heva ve heveslerine uyarlar. Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini artırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini ilham etmiştir. Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelivermesine mi bakıyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca anlamaları neye yarar? Ey Muhammed bil ki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 Demek siz iş başına gelecek olursanız, yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaksınız ve akrabalık bağlarınızı koparacaksınız öyle mi? İşte onlar Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?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 Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak? Bu onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah kendilerinin kinlerini hiç ortaya çıkarmaz mı sandılar? Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları sözlerinin üslubundan da tanırsın. Allah ise bütün yaptıklarınızı bilir. Andolsun ki biz içinizden cihad edenlere, sabredenleri ortaya çıkarıncaya,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 Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. Şüphesiz ki inkar edip Allah yolundan saptıran, sonra da kafir olarak ölenlere gelince Allah onları asla bağışlamayacaktır. Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın.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 Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar. Ve seni doğru yola iletir. Ve sana Allah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 ''Ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ve bunu takviye edip ona saygı gösteresiniz.'' Ve sabah akşam onu tesbih edesiniz. Herhalde bana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir.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 Hayır, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Aslında siz, peygamber ve müminlerin ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de, kötü zanda bulundunuz ve helaki hak etmiş bir topluluk oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse, şüphesiz biz, ...kâfirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geri kalanlar... ...bırakın biz de arkanıza düşelim diyeceklerdir. Onlar... Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki siz bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Onlar size bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir. Arabilerin geri bırakılmış olanlarına de ki siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır. Köre vebal yoktur. Topala da vebal yoktur. Hastaya da vebal yoktur. Bununla beraber kim Allah'a ve peygamberlerine itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa onu acı bir azaba uğratır. Andolsun o ağacın altında Hudeybiye'de sana biat ederlerken Allah müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetihle mükafatlandırmıştır. Allah onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükafatlandırdı. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu müminlere bir işaret olsun ve Allah sizi doğru yola iletsin. Bundan başka sizin güç yetiremediğiniz ama Allah'ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler sizinle savaşsalardı arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. Allah'ın öteden beri gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekken'in göbeğinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar inkar eden ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını men edenlerdir. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle, mümin kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle bir vebalin altında kalmanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkar edenleri elemli bir azaba çarptırırdık. O zaman inkar edenler kalplerine taassubu cahiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükunet ve güvenini indirdi. Onları takva sözü üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna pek layık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 Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, peygamberini hidayet ve hak diniyle gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükua varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler.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 kafirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Öyle yaparsanız siz farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Resulüm, sana odaların arkasından bağıranların çokları, aklı ermez kimselerdir. Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Bununla beraber, Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsanız da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hem bilin ki, içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize ziynet yapmıştır. Küfrü, fasıklığı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin.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 ve en üstününüz ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir. Her şeyden haberdar olandır. Bedeviler inandık dediler. De ki siz iman etmediniz. Ama İslam olduk deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz Allah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 Oysa Allah göklerde olanları da bilir, yerde olanları da. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Onlar İslam'a girdikleri için sana minnet ediyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis sizi imana erdirdiği için Allah sizin başınıza kakar. Eğer doğrulardansanız, Allah'a minnettar olmanız gerekir. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin görülmeyen esrarını bilir. Allah yaptıklarınızı görür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf! Şanlı ve şerefli Kur'an'a andolsun ki doğrusu kafirler kendi işlerinden uyarıcı bir peygamber geldiğine şaşırdılar da dediler ki bu şaşılacak bir şeydir. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi tekrar dirileceğiz? Bu dönüş çok uzaktır. Fakat biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini elbette biliyoruz. Yanımızda her şeyi kaydedip muhafaza eden bir kitap vardır. Doğrusu hak kendilerine geldiği zaman yalanladılar da, şimdi karma karışık bir ıstırap içindeler. Artık üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki onu nasıl bina etmiş ve süslemişiz? Onun hiçbir çatlağı yoktur. Yeri de nasıl uzatmış, üzerine sabit dağlar oturtmuşuz. Orada görünüşü güzel her çeşit bitkiden çiftler yetiştirdik. Bunlar Allah'a yönelen her kula, gönül gözünü açmak, ve ona ibret vermek içindir. Bir de gökten bereketli bir su indirip de onunla bağlar, bahçeler ve biçilecek taneler bitirmekteyiz. Tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Bunları kullara rızık olması için yetiştirmekteyiz. O su ile ölü bir toprağa can verdik. İşte hayata çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh'un kavmi, Res halkı ve Semud da yalanlamıştı. Ad, Firavun, Lut'un kardeşleri de yalanladılar. Eyke halkı ve Tübba kavmi de bunların hepsi peygamberleri yalanladılar da onlara azabım hak oldu. Biz... İlk yaratmada acizlik mi gösterdik? Doğrusu onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, insan hiçbir söz söylemez ki, Yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldiğinde, ''Ey insan, işte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir.'' denir. Sura üfürülür. İşte bu, tehdidin gerçekleşme günüdür. Her can, kendisiyle beraber bir sevk memuru ve bir şahit bulunduğu halde gelir. Allah ona, andolsun sen bundan gaflet içindeydin. Şimdi senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir der. Beraberindeki melek, işte yanımdaki hazır der. Allah iki meleğe buyurur ki, Haydi ikiniz atın cehenneme her inatçınan körü İyiliklere sürekli engel olan saldırgan şüpheciyi, ''O ki Allah'ın yanında başka ilah edinmiştir. Haydi ikiniz birlikte O'nu şiddetli azaba atın.'' Yanındaki arkadaşı şeytan der ki, ''Rabbimiz ben O'nu azdırmadım fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi.'' Allah buyurur ki, ''Huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarıcı göndermiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez.'' Ve ben kullara asla zulmedici değilim. Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha fazla var mı diyecektir. Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir. Onlara denir ki, işte size vaat edilen bu cennet. Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riayet eden, Görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve O'na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur. Şimdi selam ve selametle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur. Orada onlara ne isterlerse vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan, ve beldeleri delik dişik eden nice nesilleri helak ettik. Hiç kurtuluş var mı? Şüphesiz ki bunda kalbi olan ve hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı. Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Geceleyin akşam ve yatsı namazlarını kılarak namazlardan sonra da vitir ve nafile kılarak onu tesbih et.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 İşte bu sadece bize göre kolay bir toplanmadır. Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkanlara bu Kur'an'la öğüt ver. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, toz durup savuranlara derken bir ağırlık taşıyanlara derken bir kolaylıkla akanlara derken bir emir taksim edenlere andolsun ki o size vaat edilen elbette doğrudur ceza ve hesap günü şüphesiz olacaktır yollara sahip göğe andolsun ki siz elbette çelişkili sözler içindesiniz Ondan çevrilen imana çevrilir. Kahrolsun o fikir adına kendi tahminlerini ileri sürenler. Onlar bir sarhoşluk ve cehalet içinde şuursuzdurlar. Onlar hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar. O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür. Onlara tadın inkarınızın cezasını işte sizin acele istediğiniz budur denecektir.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 Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir hak vardı. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz? Sizin rızkınız da size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir. Gök ve yerin Rabbine andolsun ki size edilen o vaat herhalde haktır. O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 bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir dediler.